TİLKÂÂYÂTÜL <ayatul kitabil hakim> Şunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. HUDÂN VE RAHMETEN <lil muhsinin> İyi davrananlar için hidayet rehberidir, rahmettir. ELLEZİNE YÜKİMÜUNA s VE yutun s VE HUM onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekatı verirler, ahirete de tam olarak iman ederler. <gülüyor> i̇şte onlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır felah bulanlar. <gülüyor> Öyle insanlar da vardır ki hiçbir delile dayanmaksızın halkı Allah yolundan sattırmak ve onunla alay etmek için boş laf satın alırlar. İşte onları zelil ve perişan eden bir azap vardır. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرَنْ كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي اُدُنَيْهِ وَقَرَنْ فَبَشِّرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَا اِنَّمَا يَشْكُرْ Biz Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse, kendisi için şükreder. Kimden körlük ederse bilsin ki Allah müstaknidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her türlü övgüye layıktır. وَاِذْ <gülüyor> Lokman oğluna nasihat ederken evladım dedi.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 Eğer onlar seni şirik olduğuna dair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 Ya bunen iqimis salate ve'mur bil ma'ruf ve'anhani'l munkar ve'sbir ala ma asabak inna min azm al umur Evladım namazı hakkıyla ifa et iyiliği yay kötülüğü de önlemeye çalış ve başına gelen sıkıntılara sabret çünkü bunlar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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ يَدْعُوهُمْ عَذَابِ Kendilerine gelin Allah'ın indirdiği buyruklara uyun denilince hayır.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 نُمَتِّعُهُمْ <gülüyor> قَلِيلًا Biz onlara kısa bir süre ömür sürme imkanı veririz. Ondan sonra da şiddetli bir azaba mahkum ederiz. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ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 لِلَّهِ <Gülüyor> مَا Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Muhakkak ki Allah, müstagnidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü övgüye layıktır. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا الله. إن الله عزيز حكيم. Eğer Allah'ın kelimelerini yazmak üzere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 Elem tara en Allah yuridu el leyla fi'n nahar <gülüyor> ve yuridu'n nahara fi'l leyl ve Bilmiyor musun ki Allah geceyi gündüze katıyor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 Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır. Wa ida qashiya hum mawjun kadhulil da'u Allah mukhlasin lahu al-din. Fala ma naja hum ila al-bard fahminhum muqtasid. Wa kullu kafur.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 Nasut taqu ey insanlar